hali üstünde bir de Ebu Hureyre'den gelen bir rübayet var, sahip, Ehl-i Sünnet'in sözü var. Allah Resulü bir hakkında bir şey dedi mi? Kadısının <gülüyor> sözü bizim için hiçbir şey ifade etmez. Yani hiçbir kimsenin sözü Resulün sözüne maruz olarak kararlanmaz. Ne olursa olsun. Böyle gelmiş. Onların takdirini yaptım. Hı. Bir de Ebu Musa Ve bu Musa ile Şari'den var. Ee, onu o gün o günün şiddeti diye ele aldı. O da münker. Çünkü sahi olan ciba etersi. O da münker. Ve onu fotokopu olarak verebilirim şimdi bir. Tamam Lazım Lasta oldu da en azından? Yani kanaatımızı bu yönde oluşmamız gerekiyor. Tabii. Tevilleri Mustafa Devi koymuş. Yani bir isim ve sıfat nasıl ispat edildiyse biz öyle kabul ederiz. Hiç kimsenin sözü, Resul'ün dışındaki birisinin sözü bu anlam getiremez. Bu kadar. Çünkü yevme yükşe feansâkın eğer inciinden açıldığında açılır sözü olsaydı yani incikten açılır sözü kalsaydı Resul'den de bir şey gelmeseydim bu belki mümkündü. En azından yine biz Resul'den bir şey gelmediyse konuşmayalım derdik. Olanın üzerinde dururduk ama Resul açıkça açıkça Yekşifullahu Azze ve Celle Amsâkînin Allah'ı açar. Ve yescudu lehu kullu mu'minin ve mumine Hadis böyle geliyor. İncik tam neresi demiştik hocam? Ha? İncik neresi demiştik tam olarak? İnsan İncik da. bu olarak şey yapıyor. Evet. Türkçe tercimelerde de altta koymuşlar işte. Bundan maksat o günün azametinin dehşetinden gibi. Peki mesela Buhari'nin bu hadisi nereye koymuş? Ha. bu olarak mı? Evet. Daha ne dersen sonlarda Tevhid kitab-ı var mı? tevhidde, çünkü numaralar onu gösteriyor. İşte onun. Peki bu Bak. da bir delil olur mu hocam? Hı? Onun koyduğu yerde delil olur mu? Bu kadar. Bak şunu gel bakayım. Bu kadar. Bak orada. Hangisi hocam? Bak aşağı in, in, en in, in, in, en soldaki. Aşağı şey Türkçe mi? Arapça'da var, Türkçe'de var. Bak ona. Kaş numara oradaki hadisler? Efendim? Kaç numara hadisler. Sondaki mi? 7437 mesela. bin 437 mesele. lira geliyor. Bakarak git bakayım kitabı İki de bu tevhide oradan. Yok 4 bin değil hocam. 516'dan başlatmış sayfa Türkçe. Bak. 516'dan başlayan ilk hadisi numarası da 7371. Senin şeyin mi Buradakinin. Buldun mu? Yok işte bakma siz bir şey dediniz bakma. bu gibi şeyleri bu kararı imana almaz, tevhid alır. çesinden bulamadım. Altan mı? Hiçbir şey bulamadım. Kitapı tevhidin bulamadın. Kitapı tevhid değil mi şu anda? Ha. İndeksinde bulamadım yani zübayet. Peki, kitabı tepstele bak. Kalem söyle tepste. Kalem kaçtı hocam hatırlıyor musun? Kalem 42 Yok hocam sonra. sonraydı. He? 50'lerden sonraydı. Yok. 42, 42 Şura hocam. Kalem sen neydi? Kalemin 42. ayeti. Yok yok kalem kaçıncı sureydi diyor. 500... 63 mü? 60'larda. Sayfa olarak mı? He. 8 sürüymüş. Öyle mi? Evet, orada. Hadi sordu mı? Evet. Getir bakayım. Şu gözlüğünü alıver. An Ebi Said radıyallahu anh kâle semi'tu baldır e, demiş burada. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu yekşifu rabbuna an saqihi, feyescudu lehu kullu mu'minin ve mu'min. mu'minâtin feyefkâ kullu men kâne yescudu fi'ddünyâ mu'minat cemî mi gelmiş burada? Hani mu'minat Mü'minat. müfret mu'minat değil. Neden mühennet gelmiş yani hocam? Efendim? Son niye mühendis olmuş? Kullu müminin ve müminetin. Ha, tamam. Sen okuma atabildi böyle. Hadi bir an şey yapmayın. Başınca şey yapmayın, dikkat et. Buna mı baktın hocam ne diye çevirmiş diye? Yok. Ha, bu baldır demiş. Geç bakalım. Genelde baldır çeviriliyor hocam. Bak onda incik demişler. Bakayım. Aş bakayım ne var başka? Çünkü Utillim ba'de zâlik ezzinim. Aş şey yok hocam, Hakkı'ya geçiyor. Ha, Hakkı'ya Bunlar sadece bu ayet mi almış? Kalemde. Hı? Ha, bir, iki. Ebu Said, Ebu Said'in rivayetini almış sadece. Sen Ebu Said'e Ebu Rehene'den var dediniz? Burada değil, Ebu Rehene'ki başka yerde. Bu, Bukhari'de olan Müslüm'de Ebu Said'in rivayeti. Tabi biz Türkiye'de yeşil olarak mı hakkımıza böyle şeyler geliyor? Efendim? Ee, şimdi Rabbimizin ayağı var, eli var, bak. gözü var, yüzü var, baldırı var, biz, parmakları var. Bu gibi mevzuda sakınmamız gereken şey, yani yapmamız gereken, sakınmamız gereken o gibi ayetler hadis-i şerifte nasıl zikredilmiş ise hasreten, biz öyle bırakırız. Ve bence bu gibi meselelerde sohbet pek hoş değil. Anlatabildim mi? Çünkü bu insanlar tevhidi anlarlarsa Allah'a teslim olun, <gülüyor> gönüllerinde yerleştirme ondan sonra Kur'an ve sünnetten geleni kabullerine inkiyadı doğar. Hı. Muhalif bununla geliyor hocam şimdi. Sen Sıkıntı de, orada. Gelsin de sen illa Tabi sen zemin hazırlarsan suutta, okulda yaptıkları gibi gelen ilk talebiye Allah nerede diye soruyorlardı. Yani kardeşlerin tutup dört ay istiva mevzunda ders yapmaları gibi. Şimdi bu olmasın değil, tert düşene cevap vermeyelim değil. Ama bence tevhidi bu insanların anlaması gerekiyordu. Heh, i̇sim ve sıfatlardan da bu insanların anlaması gereken isim ve sıfatlar var daha. Aslında benim yani bu konulara böyle girmemi, size sormamıza sebep, biz bunları gündeme getirdiğimizden dolayı değil mesela herhangi bir yerde. Bazı konu ki ben dersi hiç anlatamıyorum mesela bazı şeyleri. Çünkü yeni insanlar var orada, sıkıntı olacak. Yani bize belki bir usul öğreniriz. Bize böyle bir soru sorana <gülüyor> ya bak Buhar'da böyle bir hadis var. Rabbinin senin inandığın Rabbinin inci olduğu söyleniyor. Evet. Ne dersin yani? Bak onların sizden ona, Said Bin Cübeyr'den İbn Abbas'a uzanan rivayetlerde da, açıklama da var derse ne de edeceğiz diye. Sahilliği hakkında bir malumat yok. Ama ben ilk olarak şeye baktım. Ebu Musar Eşari'den gelen o merfu olduğu için. Yani peygamberden geldiği için onu saatine bakma zorunda hissettim kendimi. O da münkar çıktı. O da münkar bu işte bize çıktı. Ondan sonra yavaş yavaş öbürkünün üzerinde dururuz. En azından bu mevzuda bir şeyler olur yanımızda. Yani sorduğunda cevap verilmesi için. Hı. Ama tebliğ ve davet olarak gündeme geldiğinde bence daha dikkatli. Şimdi daha ben olur. gelmeden önce dün sizin şey dinledim. Yenice'deki galiba sünnetin vahyine delil oluşu. Sünnetin vahiy olduğuna delil oluşu. He. Galiba dersin başlığı öyleydi. Eski bir sohbet mi? Yok yok yeni. Gerçi kayıt falan çok güzeldi. Yaratılış gayesinde, gayesinde vardı. Yaratılış gayesinde vardı. Yaratılış gayesinde. Hakan da orada. Hakan. Orada bir oldu doğru geçen seneler. He. Kayıt güzel mi? Çok güzel evet. Şimdi orada siz mesela sair kişilerden farklı yaklaşıyorsunuz meseleyi. Ben sahillerinden... Bunun sünnetin vahiy olduğunu ispat etmeye çalışanlardan farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Mesela... Mesela... Ee, hikmet kelimesinin üzerine duruyorsunuz orada. Hikmetin okunduğunu, ha. indirildiğini, öğretildiğini... Onu başka başlık altında... Ee, hani size iki şey bıraktım diyor ya... Evet. Ebu da oldu. O şey tabi. yok bana ikimiz her terbiyecik tamam, tamam. lan ma onu aldım ondan sonra Allah Resulüne inen iki şey okunan iki şey tebliğ edilen iki şey öğretilen iki şey hep iki iki bitti dersane biliyor musun peki oradaki mesela muhaliflerimiz orada hikmete e, çok basit bir şekilde Kur'an'ın dışında olmayan bir şey olarak bakma bakmayabilirler mi? Yani Kur'an'daki anlayıştır yani, diyemezler yani, mi? E, der. Yani iblis dediyse, isyanına bir sebep gösterdiyse bunlar da der. Yani isyan hiçbir zaman sınır tanımaz. Tanımaz, yani. evet. He, bu sefer onlara daha başka yerlerde verdiğimiz cevaplar var. Bunlara şimdi. E, burada Kur'an'ın içi mi dışını mesela Kur'an müfassaldır açıklanmıştır. Başka bir şeye açıklama, başka bir şeyin onu açıklamasına ihtiyaç yok diye giriyorlar. Doğru. Doğru. Dolu dizgin. Hem de bu çok gündemde. dolu dizgin. Şimdi ben küçük gidiyorsam adamla konuşmak istemiyorsam oha diyorum. Ama adam bir şeyler öğrenmek istiyorsa emek ver. da bir şeyler anlatmaya çalışıyorum o adama. Şimdi e, burada eee hikmet kelimesi, içi dışı anlaşıldıktan sonra e, Kur'an doğru, mübeyyen açıklanılmıştır. Ama bizatî mi açık, bir gayrî mi açık? Onlar bizatî diyorlar. Peki, iyi derlerse, her diyelim, o zaman bir ayeti getireceksin, ona soracaksın. Bunu açıkla bakayım bana. Bir namazı anlat, zekatı anlat, anlat bir şeyi anlatamayacaktı. Bir sabah namazını anlatamaz. Nurdağını burada anlattı mı, Sıkıştırdı mı? Nurdağ'ın var ya İstanbul Üniversitesi'nde Arap Edibiyatı'nda öğretim görevlisi. Galiba söylemiştim. Ha. Burada mı olmuştuk? Burada, o zaman kütüphane buradaydı. <gülüyor> Adamı şimdi tuttu. O daha farklı dedi. Tabii bunu diyen de var. Siz Kur'an'ı, şey Sünnet'i Kur'an'dan daha çok önemsiyorsunuz. Sünneti Kur'an'ın önüne geçiriyorsunuz. Bazen böyle diyorlar. Hep diyorlar. Kur'an'ın hiçbir yardımcıya ihtiyacı yok tipinde yaklaşıyorlar. Bunlar. Onlar şimdi. Bir, e, o da biz de anlaştığımız bir örneği alırız. Mesela sabah namazının tarzının iki rekat olduğundan anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Bana Kur'an'ın dışına çıkmadan o iki rekatı anlar. Tek birden selama kadar değil mi? Tabii. Anladım yüzde 98'ini Kur'an'ın dışında bulacaktır. Doğru mu? Doğru. Bu şimdi bu adamın, herkesin anlayabileceği üslup bu şimdi. Ha doğruya diyecek şimdi bu. Heh. Şimdi bunu bir farklı şekilde tekrar bunu anlatabiliriz. Anlatmamız mümkündür. Mesela herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Değil mi? Orada mesela Allah'a itaati, Resul'e itaatini anlatıyoruz. Ee, ondan sonraki ulul emr, ulul emri biz hem ilim ehli diye de e, manalandırabiliriz. Hem de e, idareciler diye de manalandırabiliriz. Hiç farkı yok. Nasıl manalandırsan manalandır. Bu da gösterir ki tek mutlak itaat Allah ve Resul'e, onun dışında hiçbir kimseye mutlak itaat yoktur. dur evet. Hepsi muhayetleri. Şimdi burada Resul'e bir itaat var. Onlar diyorlar ki şimdi Resul'e itaatın maksat yine Kur'an'ı itaattir diyorlar. Bunu diyorlar şimdi. Resul kuru, yürüyen bir Kur'an'dır diyorlar. Şimdi düşün. Peki wama arsa min Biz bütün Resulleri Allah'ın izniyle itaat edilsin diye yolladık. Peki Resul'e itaat, Allah'a itaat ve izne ne ihtiyaç var? Değil mi? Evet. Allah kendisine itaat edilmesi için izin vermesi gerekiyor. Ve devamlı bunu görecekler şimdi Kur'an'da. Yani onları bence delil getirdiğimiz ayetler üzerinde düşündürmemiz gerekiyor. Kendi kendilerini düşünürlerse, hakkı bulma daha kolay olacak. Şu yanlış mı peki hocam? Bir evet. çok, yani ben bunu size anlatırken şunu da şuraya getirmek istedim. Birçok kişinin yaptığı bir yöntem daha var, o da şu. Mesela kıblinin tahvili meselesi. Şimdi o da delil ama, önce bizim avamı bunu anlayabileceği. Çünkü bunlar mantıkla avamın zihnini karıştırıyorlar. Hı, daha basitten yapalım diyorsunuz yani. Daha basit. Ah. ilim olunca değil ben otururum şimdi. Orada desem ki ver bakalım bunun manasını dediğimde manayı verirken zaten bunu bocalar. Türkçe ağırlıklı bunu manalandıracak o. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de itaat edin diyecek bu. Bu manayı Allah bullak etmiştir. Biz Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de deriz. Evet. Bunu hadis-i şerifler açıyor. Değil mi? Evet. Allah'tan gayrına, Allah'a ve Resul'le isyan olduğu müddetçe itaat yok. Evet. Bu kısmı şimdi ha. oturdu. Yani e, bu öyle bir yöntem de olabilir ama sizin bunu tercih etmenize sebep Herkesin anlayabileceği... Şimdi bunu bakarsan o sünnetin vahiy olduğunu ispat eden hadis-i şeriflere belki 20 çeşit üslup bulursun. Mesela bir zaman ki bir ayrısı toplu. Yalnız gitmiyor ki ben hepsinin hakkında nasıl geleyim? Hicam... Doğrudan doğruya sahabenin Allah Resulünden Rabbim bana Cibril'i yolladı böyle dedi diye hadis-i şerifler. Kaç tane biliyor musun? Kaç tane sahabeden geliyorum. Bir hayli fazladır herhalde. Bak işte bu sünnetin vahiy olduğunu gösteriyor. Ama siz şimdi hadisle bu adamı nasıl karşı şey yapabiliyorsunuz? Daha ya da hadislerle problemi var. Şimdi o adamın aslında Kur'an'la problemi var. Hadisle değil. Dikkat et onun Kur'an'la sorun var. Hadisle değil aslında. Ama siz ilerki önderlerinden bahsediyorsunuz. Efendim? Tabilerinde böyle, böyle böyle diyemeyiz ki tabilerine. O tabi, tabi evet. Anladım. Hani Kur'an'da problemi olan dediğiniz şahıslar belki önder sıfatında olanlar. Onlara takılıp da onların aklına uyan Müslüman kardeşler var mesela. Onlar için böyle söyleyemeyiz Şimdi, ki. bunlar yani bu topluma önder olabilecek nitelikte kimseler değiller ki. Ama olmuşlar. Ha rastgele geçmiş birisi oraya oturtmuş hiç önemli değil. Yani bunları sen ilmen sıkıştırdığında kendileri pesleyecekler buna. Ebu Ducani bile seneler sonra ben seleften özür dilerim dedi. Değil Ama bunu kimse duymadı Ebu Ducani dedim. Ama inkar ettiğini herkes duydu dedim. <gülüyor> Onun için yani bu toplumun yani bu tip insanların sorunu bence Kur'an'dadır, sünnette değil. Çünkü hiçbir şeyi haç yapamazsın bak sünnet olmayınca. Bak Selefe bak ne diyor? Kur'an'ın sünnete olan, şey, e, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacı, evet. Kur'an'ın sünneti, ihtiya, e, sünnet, Kur sünneti olan ihtiyacı, sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır diyor. Hı. Bunu da tabii ki şeyi karşılıyorlar. Evet. Bu sözü bile şey karşılıyor yani. Karşılarsa karşılarsın. Sabah, <gülüyor> iki rekatlık sabah namazında dediğim gibi yüzde 98'ini sekizini sünnette buluyorsun sen. O zaman hocam bu Edip Yüksel'ler biraz daha mertti mi onlara göre? Onlar şimdi, o namazı da kabul etmemişler yazmadığı için. Şimdi değil. Onların menheci zaten inkarın başlangıcı olarak hareket ediyorlar. Sonunda bu denli inkara kadar götürüyorlar. Yani Edip Adam Yüksel... en sonunda bana vahiy geliyor diyor. Kim? Edip Yüksel. Hı. Kayınpedere bunu iddia ediyordu. Değil mi? Bu imkanın bir çeşididir. Sonunda dedim hatta bir zaman ben bu işaret yayınlarındaki bir sohbette Emine da vardı. Şaşmayın dedim. Bunların sorunu dedim. E ne dedi ki? Bunlar sorun Bunların sorunu hadiste hocam. daha hadiste değil. Bunların sorunu Kur'an'daydı. Bak yakın bir gelecekte Kur'an'ı da inkar eder bunlar. Dedi. Hocam aynı şeylere baktığın zaman Kur'an'da da bazı ifadeler var. Tartışılabilecek, akla yatkın olmayan, Şimdi, soru işareti evet. oluşturabilecek. Yani hadiste niye böyle bir anda böyle onu silebiliyorlar, şey yapabiliyorlar? Ama Hı. ayetlere gelince bakıyorsunuz. Şimdi bin liradan su getirip açıklamaya e, çalışıyorlar. Şimdi dışı etmek için tevhili kullanıyorlar. Mesela şöyle diyorlar. Eee nasın eee mantık tamam mı? Akıl ile çelişirse nasın mantuqu muqaddemdir. Muqaddemdir. Şey akıl mı Nas muahherdir. Geriye bırakılır. Hı. Yani tevil edilir şimdi. Ayetten bir söz daha diyorlar. Kur'an'ın bazı ayetlerinin e, delaleti e, kat'idir. Bazılarının delaleti e, zannidir. Kat'i delalet edenleri biz alın ediyor. O da çok az bir şey kalıyor. Yani Kur'an'ı kuşa döndürebiliyorlar bununla. Hı. Şimdi Kur'an'da tabii onların çatışacağı şeyler var. Yani Kur'an'da bir bazı ayetleri birbirine vurarak inkar yok mu? Siz Kur'an'ın bazı ayetlerine inanıyor, bazı ayetlerini inkar ediyorsunuz diyor ya. Senin bana verdiğin bir örnek vardı. Onu birisine söyledim. Ha. Adam ne oldu. Bakara 282'de boşlandığınız zaman iki adil şahit getirin. Ha. Eğer erkek bulamazsanız iki kadın getirin çünkü biri unuttuğunda ona diğeri hatırlatır. Do doğru mu dedi bu meyallendirme? Doğru dedi. Peki dedim erkek unutmaz mı dedim. Ha. Hocam bitti. Tabi. Yani, e, yani şu ana hiç kadar, öyle bakmamış meseleye yani. Tabii. Çünkü biz şu ana kadar şeyi de e, Nur suresindeki sopa, sopalama şey, ayeti var ya evet. peki tamam hadisleri dedim. Şu hadis, ayeti nasıl uygulayacağını bana anlat dedim. Kadın ve erkeğe bir sopa verir vurun diyor şimdi zina eden. Burada ayırt ediyor mu bekar evli? Yok. Ayırt etmiyor. Peki peki Bekar zina yapan birisiyle evli zina yapan, aynı suçu mu irtikap eden? Yani birisi evli. Evliliği biliyor. Birisi hiç evlenmemiş birisi. Hangisinin zinaya düşmesi daha kolaydır? Bekarın. Bekarın. İkisine de aynı ceza veriyor. Yüz sopa diyor şimdi. Peki, ikisine de yüz sopa vurun diyor. Onu geçtik şimdi. Yüz sopa vurun diyor. Nasıl vuracağız? Neresine? Neresine? Acımayın diyor. E tabi canım biraz insaflı olmak gerekir derse acımayın diyor. Allah'ın hükmünü infaz ederken katiyette acımayışsınız tutmasın diyor. Hı. Hatta hocam insani ilk hakkına, o suçu işlediği organa gelir oraya vurulur bir sopa. Aha. Bunu inkar. Yani bunların ee, cidden dinini öğrenmek istiyorlarsa anlatmada yorulalım, tasa değil. Yani yorulalım, hiç önemli değil. Tek ki anlasınlar. Zaten ilk zamanlar benim bunlara karşı takıldığım tavır biraz sertti bu şialara, bunlara karşı. Belki biz biraz daha hikmetli davranabilseydik. Yani herhalde bizi dinleyebilirlerdi bunlar. Ama biz bunları etrafa yayılmış, bu, bu fikri kökünden kazınmayı düşünerek hareket ettik. Ha Belli başlı yerlerde bunu sildik. Muhtezil hep olmuş ama hocam. Hep olmuş ama şimdi elbise değiştirerek gündeme geliyor. Hı. Şimdikiler buna mealçi diyorlar. Ama muhtezilidir bunlar. Şöyle bir yap. Şuraya bir şey daha söylüyorlar. Hı. Bir şey var? işim var. Yok. Gözüme şeyi süreceğim de dokuzda. Saatte bakın, Evet. Mesela Darıkut ı geliyor, geliyor. Buhari'de zayıf hadise olduğunu söylüyor. Tenkit ediyor. Hı. Veya bir başka alim gelip bir başka alimin sözünü tenkit ediyor. Veya o hadis kendisine ulaşmasına rağmen almıyor. Veya birisinin sahih gördüğünü o görmüyor ve onunla ilgilenmiyor. <gülüyor> Onlar bir hadisi amel etmedikleri zaman hadis inkarcısı olmuyorlar. Fakat biz işte Bayındır olsun, Mustafa İslamoğlu olsun, onlar bir hadisi, Kur'an'a uygun görmedikleri zaman, bunu bana birisi sordu. Sordu mu? Mustafa onlar, İslamoğlu. Onlar, onlar İslamoğlu. niye hadis inkarcısı ismi alıyorlar? Onlar güzel bir cevap verebilir miyiz? Nasıl veririz? Tabii verirsin şimdi. Önce, e, birisinin sahih-i zayıf Bukhari hakkında sözü de gelince, Bukhari Rahimovullah kendiliğinden, bu kitap sahihtir diyerek bir at koymuş. İnsanlar da onu sahih olarak kabul etmemişler. Evet. Doğru mu? Doğru. Yüzlerce insan kafa vurmuştur Bukhari'ye. Ve dört yüze yakın eser yazılmıştır Bukhari'nin üstüne. Dari ne de bunlardan birisidir. Bukhari sahihlik niteliğini bu denli araştırılmasından dolayı elde etmiştir. A, Tarık'ın bunu yapmış, ona reddiye de verilmiş. Ha, bu bizim için yani hiç de sorun değil. Bu olur. Olması da gerekir. Kırmızı da de Cami-i demiştir. i̇bn İbnu Hüseym'e de Cami-i Sahet demişti. İbn -i Hepsi yani sahet yani Cami-i Sahet demek ama hiçbirisini bu ümmet ümmet olarak kabul etmiyor. Hı. Değil mi? Bu demle araştırmalarına kabin bu niteliği kazanmıştır onlar. Ha kaldı ki birisinin sayı zayıf demesi kendisine ulaştığı misbedde. Bunu daha önce anlattım ben mutlak duydum. Yani birisinin zayıf dediğine birisi sayih diyor. Diyebilirler. olabilir. üstüde mi yani metot mı hata var yanlış mı değil? Değil. Ona ulaşma şekline göredir. De. Bunu biz anlatırız. Ha biz mesela ilk defa bu hadis zayıftır, münkerdir diye hadis ehlidir. Ama biz neden hadisin kerdisi olmuyoruz? Onlar kafalarına uyanı kabul ediyorlar. Uymayanı reddediyorlar. Onun için hadisinkarçıları. Biz kafamızda uymayanı değil. Şahitlik müessesesi işletiliyor. Kaydiye göre kabul edilen nasıl biri hırsızın veya bir katil için onun suçunu ispat etmek için şahit gerekir? Çünkü iki şahitle bir adam öldürebiliyorsun sen. Evet. Kolay iş değil bu. Hadisin üzerindeki dikkat daha fazladır. Bak şahitlikten daha fazladır. Demişti zavuş. Ya bunlar, bunu rastgele dengalakça şey yapıyorlar. Ve bunları hepsini e, toplu bir yerde bulman mümkün değil. Sorulan soruya göre cevap verilmiştir bunlara. Evet. İmam Müslim Buhari'de zayıf hadis görmüş müdür hocam? Ha? O yüzden de kitabını almamıştır. Böyle bir ibadet. İmam Müslim Buhar'daki bazı hadisleri kendi usulüne göre zayıf gördüğü için kitabını almamıştır. Böyle bir şey denilebilir e, mi? Buhari Müslüm'dekileri zayıf görür rahatlıkla. Buhar onun hocası değil mi? E? Buhari'nin eseri ondan önce değil mi? E, yalnız Buhari bunda daha mütemekkin. Çünkü ondaki bir şart, Müslüm'den daha fazla Müslüm e, akran olmada likay şart koşmamıştır. Evet. Aynı devrede yaşamaları yeterli diyor. Ama Bukhari karşılaşmış olmaları gerekir diyor. Anne, anne'yi def etmek için. Evet. Bu hadis ilmiyle alakalı. Ee, Hadis-i şeriflere aklını yapmadığı için inkar ediyorlar. Halbuki aynı nitelikte falan ayetleri de var inkar edecekler. Bakabilir miyim? Efendim? Ben şunu vakit geçirmeden şu şeyi süreyim. Yaparken biz beraber ders yaparken. Sizin dersinizde değil de Orada bir konu gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisini rejim ettirirken o kişinin rejim esnasında kaçmaya çalıştığını İnkar ediyor ben yapmadım diye. Keşke bıraksaydınız diyor. Keşke bıraksaydınız diyor. Yani neden öyle söylüyor? Bu kesinleşmiş bir şimdi, hüküm değil mi orada? Şimdi o ikame edilen hüküm kendi itirafıyla bu itirafını geri alınca bırakman geliyor. Böyle midir? Çünkü başka şahitlerle tespit olunsa bitmiştir o. Hmm. Bu kendi itirafı. Şahitlik müessesesiyle rejim olmamıştı değil mi derslerde? hocam? Derslerde bunları mı okuyorsunuz? Yok. Bence dersi biraz genelde hususa ayırmak gerekiyor. Bu insanların istifade edebilmesi için zafer. Zaten ders dediğiniz bakma sizin orada 60 kişi 70 kişi toplanıyor da biz ayda bir sefer gitmeme rağmen orada 5 kişi falan oluyoruz yani. şey değiller yani. Gayretli değiller. Ama şimdi. Kendi içlerinde küsler. Sizin derslerinize gelmeyen bir 4-5 kişi var. Biz ne yapıyoruz? Yani onların bize kapıyı açmaları çok güzel bir fırsat. Bizim bir şeyler yapmamız gerekir. Adamları bir kere kahvaltıya götüremedim. Gelin bir top oynayalım dedim. Hı. Kemal Bugaz'a gidelim bir koşalım gelelim falan. E, sosyal yanları yok. Sosyal. Hiçbir şey yok hocam ya. İzmit'e gidiyoruz. Karim Lüseli Hoca geliyor diyoruz mesela sizin geldiğiniz zamanlarda. Bir bakarım toplanabilir miyiz? Gelebilir miyiz? Bana aile de birbirine gidip gelmezler. Yok. Büyük ihtimal öyledir. Ekseriyetli böyle olur. Ama bir şeyler yapmak gerekir. Muhafak tabii ne yapabiliriz bilmiyorum. Oturup konuşsa terk aklına bir şey gelir. Gelecektir. Bir de şeyi şeyini süt emme. O eskiden on süt emme vardı. Bu bir ayetti. Fakat daha sonradan 5 süt emme ile nesledildi. O kısmı değil de 5 süt emme ne demek? Bir kere süt emdiğin zaman süt kardeş olmuyor mu? bir erkekle kadın evlenmiş. Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Evlendik deyince oradan bir kadın çıkıyor. Ben bunun ikisini de emzirdim diyor. Adam diyor ki sen nereden çıktın ya diyor. Allah Resulü bitti, söyledi diyor. Emzirdim dediyse bitmiştir. Allah Allah. Şüphelerden kaçın? Bukhari'de Mesela bazıları işte hadisçiler kadını erkek yerine saymıyorlar, tek şahit kabul etmiyorlar diyorlar ya. Bak burada tek kadın şahit. Bu nerede hocam? biliyor musun? Bu nerede? Yani. Tabii. Peki beş emme ne oluyor peki hocam? Şimdi herkes gördüğü bir şeyi söylemiş. Hmm. Burada. Hazreti Ayşe annemiz beş emmeyi söylemiş. Tabii. Ayşe Badem'den gelen o. Yani bunun oyuncak haline alırmaması. Bence emzirme zaten beş kere emzirme, doyurma şeklinde veya Be beş... Ee, kere, emmi, ona yemus suhu, emmi ama yani farklı bir şey, beş kere sorması gerekiyor, emdiği kadının memesini, böyle şey yapıyorlar, ee, biz de Anadolu'da, sizi bilmiyorum mutlak sizde de öyle diriler, ee, biz de emen tam emer biliyor musun? Doya doya. Emdirirler çocuklar böyle. Kadın daha gitmişti. Çocuk em e ağlıyor. Kız diyor şunu emzire, Yani bir ağlarsa diyor ver diyor. Emziriyor. Hocam sihirte daha şeymiş. Arkadaş anlattı. On tane kadın gidiyor. Bir tanesi başlarına kalıyor. Onlar ilgileniyor. Onları da emziriyor. Tabii. Sonra da işler karışıyormuş. Tabii. Tabii bunları da gündeme taşımak, konuşmak gerekiyor ama tevhid meseleleri gündeme şöyle bir, en azından müfredat olarak bir insin. Parça parça işlenir. İster istemez. Şu an işi kolaylaştırmak mı diyeyim, çabuklaştırmak mı diyeyim? Ben şu an dersleri hazırlıyorum. O dersi iki kere, üç kere yapıyorum, o Risale de doluyor bak mesela şurada çocuklar e, Keşan'dan yolladı 14 tane fıtratı yazıp yolladı fıtrat lishanesinin içine ekleyeceğim Hı. her biri 16, 17, 18, 19, 20 saydı bizim bir gelinimiz var da şeyi okuyor anaokul öğretmenliğinde okuyor son sınıfta Hı. diyor ki Zafer abi diyor hocalar diyor çözemedikleri yerleri diyor ulaşamadıkları şeyleri diyor, bize diyor ödev veriyorlar diyor biz diyor onları tez olarak hazırlıyoruz diyor. Ve onu geçmek için de ona mecburuz diyor. Ondan sonra onlar o tezleri toparlayıp şey yapıp diyorlar, kendi hmm. e, şeylerine Tabii. malzeme olarak bunları kullanıyorlar Tabii. diyor. Yani. Bunlar şimdi çocukla sesli dersleri yazıya döküyorlar. Aynen bir kendilerine ayırıyorlar. Hmm. Zor iş ama hocam. Birisi beceriyor bunu. Ben bir kere bir iki sefer yaptım onu. Birisi, Ders yapayım diyerekten sizin dersiniz. Birisi, dersini birisi iyi beceriyor ama. Düşün. O da alim olur yakında. Eee demiş zaten. Ya demişler aynen hoca gibi konuşmaya başladı demiş. <gülüyor> demiş akşama kadar bu cümleleri kuruyorum demiş. Öyle olur tabii ki. Dinleyin dinleyen olmaz Tabii. Efendim, buna. Evet. <gülüyor> Bayram namazı kadınlara da vacip midir hocam? Ee, bayram namazı zaten vacip değil ki. Yani vacipti kastımız yani. Yani kadınlar da kılar, çoğu, çocuk hatta yüzlü kadınlar bile çıkarmış Allah razı Namaza iştirak etmediler ama tesbih tertibinde iştirak ederler. Bir kadın bu konuda kendini erkek gibi düşünmesi gerekir. Biz nasıl mesela bayram namazsız bir hayatı düşünemiyoruz. Gitmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Şimdi biz de e, bazı şeyleri lüzumundan fazla önemsetmişler. Ee, önemli olan şeyleri e, önemsemekten geri durmuşlar. Hı. Mesela bir zaman damat dedi ki, baba da kızına bir şey söyledi, ne diyeyim dedim. Bazen dedi, sünnetleri kılmıyor dedi. Farzları terk ediyor mu? Yok, terkledi, vaktinde kılıyor. Yavrum dedim, biz Avrupa'da bunlara farzı önemsemelerini istedik, bu kaçmaz. Ondan sonra kendi isterse, yavaş yavaş, bunun lazım olacağını bilir farzdaki noksanlıklar bununla tamamlandır. Vakit oldukça sünnete böyle teşvik edeceksin. Evet. Ama bu beş vakit var ya katiyette terk edemezsin. Bu insanlar bunu önemsetememişler. Çocuklara bile ya yazın Avrupa'da bu daha zor oluyor biliyor musun? Neredeyse on biri çeyrek geçe iftar bozduğumuz oluyordu. Ya sen o çocuk nasıl terabikalar, düşünebiliyor musun? On üç on biz akşamleyin ne cem ettirip yatırıyorduk çocuklara. Biliyorlardı ki namazın namazı terki yok. Buna alış buna alışmaları, buna inanmaları gerekiyor çocuklar. Evet. Bunu Türkiye'de yapmamışlar. Maalesef. Allah yardımcımız olsun. Cuma günü hoca minbere mümbere çıkarken işte orada bir perde var. Perdeyi açıyor. Perde. Merdivenleri çıkarken dua ediyor. Girişindeki perde, Bunlar sonradan şeyler değil mi hocam? Öyle bir perde yok ki. O şekilde diyor Allah Resulü'nün üzerine çıkabileceği bir şey. On üzerine çıkıp ayakta konuşuyordu. Bunlar. Ne kadar seronomi e, var hocam ya. Hele bu, bu salatin camilerine çık. Çıkar çıka bitmiyor bu <gülüyor> Ve bir de her basamakta bir dua ediyor. Bir dua ediyor. Taslanma Allah Şaban ayının ortasında tecelli eder. Evet. Allah ortak koşanlar ile Müslümanlara kin ve düşmanlık besleyenler dışında bütün kullarını bağışlar. İbn Mace İkame 191. Bu hadisin senedi Muhammed Nasurettin Elbani tarafından Hasan, Şuayb Arnavut tarafından da şahitleriyle birlikte sahih evet. görülür. Ne ile birlikte? Şahitlikleri, şahitleriyle ha, evet. beraber. Zaten Hasen rivayeti bu ihtimali taşır. Evet. Evet. Bu konuda bilginiz var mı hocam? Evet. Şaban ayının e, ortasında. Tecep Şaban'dan not aldım bunu bu sene. Evet. Yaz şu bir kağıda onu. Burada çıkar sana. Al orada not. not A4'tan mı a 4 mı alayım? Var mı daha ufak? Arkada kullanılacak A4'ler var. Dur. fena yapışlı bir Namaz kılarken secdede topuklar birleştirilir mi? Birleştirilmez mi hocam? Namaz kılarken? Secde esnasında Heh. topuklar diyor. birleştirilir diyor? Namaz kitabını okumadın mı? Evet. Yani Hocam İbni Celir Taberi Ben tefsir hazırlanırken şöyle bir ibareyle karşılaştım İbni Celir Taberi Mürsel Haberi mutlak olarak reddetmek Hicri 2. yüzyılın başında ortaya çıkmış bir bidattır Demiştir Nitekim bu hususu El Baci usulünde İbni Abdelber El, El Baci Kim suyundaki? Kim değil mi? Şey Türkçe hocam ya ben şimdi göremiyorum tabii. El Baci, Baci. Evet. Usulünde İbni Abdelber Temhidinde İbn-i Recep Şerhu İleli Tirmizisinde zikretmişlerdir. Buhari sahihinde şey de vermiş, ezan 95 mürsel haberleri delil olarak almıştır. Söz gelişi o, imamın arkasına namaz kılan kimsenin Kur'an'dan bir parça okuması konusunda mürsel hadisleri delil olarak zikretmiştir. Müslim de sahihinde mürsel haberlere yer vermiştir. Onu kim yazmış? hadisleri mürsel oldukları için zayıf sayanlar tatbikattaki sünnetin yarısını atmış olurlar. Bunu yazan bir tasavvufçu. Şimdi bu mevzuda söz edenin hadisçi olması gerekir. Bu bir. Anlaşıldı mı? Şimdi bazıları mürsel hadisi mutlak olarak reddeder. Bazıları da mutlak olarak kabul eder. Hadis eyle bunun ikisinin arasındadır. Anladın mı? Mesela bir mürsel hadis vardır. Mürsel nedir? Munkatıdır. Evet. Yani ile Allah Resulü arasındaki sahabe kopuktur. Yani bir, onun da bir adı munkatı. Hı. Yani kopuk bir senet demektir. Hı. Bazen Allah Resulü'nden merfu bir hadis gelebilir. Ama kabih bir cerhlen değil. Zayıf bir rivayetle. Ama mürsel sahih olabilir. Ve bazen mürsel olur Yani tabi -süz. Kendisinden nakledilmiştir. Anlatabildim mi? Ha. Bu, o zayıf olan ribayeti hasen derecesine çıkarır. Mesela şevahit olabilir bu. Bunu şahitliyle bir hadis hasen derecesine çıkabilir. Ne mutlak kabul edilir ne de mutlak reddedilir. Yani şey, şevahit yani, mi aranır? Bazen mesela bazıları şöyle der. E ne kadar mürsel hadis varsa, mesela Hasan'dan zikredilen, Hasan el Basri'den bunun hemen hemen hepsini ben merfu olarak topladım diyor. Anlaşıldı Hı. mı? Onun için ne mutlak reddediyorsun ne de mutlak kabul ediyorsun. Hadis-i -e İlim-i bu. Ben yanlış mı hatırlıyorum? hasan Basri'nin mürselleri zayıf sayılır diye. Şimdi bütün mürseller zayıf sayılır. Piyasanın basirenin değil. Hmm. Ama ne mutlak reddedilir ne mutlak kabul edilir. Hmm. Anladın mı? Az da anlattırmaz ancak. İyi anladım. Bunlara girmiyorsun değil mi her sohbetlerde? Yok hocam. Hı. Hocam mesela... Bakara 240'da kadının kocası öldükten sonra bir yıl boyunca iddet beklemesi söyleniyor. Evinde. Bakara 234'te ise ölmüş kocasının iddeti, kadını beklemesi gereken iddeti 4 ay 10 gündür diyor. Evet. Şimdi bu Bakara 240 40 bu normalde baktığın zaman daha sonra gelen bir ayet. 234 ise önce gelen bir ayet. Yani bu nes konusu işletilirken bunlara bakılmaz mı? Ayetin ne zaman indiği, ne zaman şey olduğu, Nesli. sıralaması? Ya sarihtir, açıktır, ya Allah Resulü bunu ifade eder, böyle bilinir, nesh edilenler. illa iptal anlamında değildir. Bazen açıklama anlamında da gelir. Ama böyle, bunu, ben bunu e, duymadım hocam, görmedim yani şimdi diyeceksin ki, sen, diye mi? Sen, e, diyeceksin ki sen ne okudun görmeyeceksin. Şeydeki e, Nes'le ilgili ayetlere bakarken tefsirlerinde böyle bir şey görmedim. Yani açıklama manasında verildiğini görmedim. Anlamadım dediğini sana. Şimdi siz dediniz ya Nes'in açıklama manası da vardır. Şimdi Nes'k illa yani sonradan gelen bir hükmün önceki gelen bir hükmü iptal anlamı taşımaz nesin Ama böyle herkes böyle biliyor hocam. Ya, terk edin öyle. Bunu daha iyi anlamak istiyorsan Ubeyd bin Selam'ın ama kitabın nasıhı isimli bir kitabı var, onu okumak gerekir. Neshı bence piri nes olarak öğrenmen gerekir. Anlayabildiğin kadarını anlat, değil. Yok, mesele nes meselesi değil aslında hocam burada. Evet. Yani Kur'an'ın dizili sıral sıralamasına göre baktığın zaman... E bir ay, bir yıl beklemesi gereken ayet ee, daha sonra geliyor, daha sonra yazılmış Kur'an'da, 4 ay 10 gün emri ise daha önce gelmiş 234'te gelmiş. Hani ilginç olan bu olabilir mi diye sormuştum. Bakmam gerekiyor. Hı. Bir seneyi ben ilk defa duyuyorum. Okuyayım mı hocam? Oku bakıyorum. sizden ölüp de dul eşler bırakan kimseler, zevcelerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar bıraktıkları maldan faydalanmalı husus eder, vasiyet kadın, etsinler. O başka bu iddet değil. Yani evlerine kadar bir sene eşlerini bıraktığı maldan istifade edebilirler. Buna mani olamazsın. Tamam. Eğer o kadınlar kendilerinden çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşhur şeylerden size bir günah yoktur. Tabii. Bunu işte evinde bir yıl kalma olarak söylemiştir hocam. Yok. Bu iddet değil. İddet bilinen dört ay on gün. Sen bu nereden çıkardın iddet bir sene diye? Bir sene kalabilir. Yer bulana kadar, evlenene kadar, nafaka temin edene kadar, kocalarını bıraktığından yediçebilir. Allah'u Allah alam kurtuluyor diyordun. Bak şimdi... Öyle güzel hadis okumayın diyenler var ya, duymasınlar bunu. Kurtu mu diyor? Galiba diyor, kurtulur. Ha, bu bu ne edilmiştir demek istiyordur Aha. bir 240-234'den nesh edilmiştir diyordu galiba. Ha. Yani 4 ay 10 gün sınır çizmiştir. Bundan fazla kalamaz kocasının evinde, bunu mu demek istiyordur? Evet. Ha, bu olabilir. Çünkü 4 ay sonra evlenebilir. Evet. Resulün susması o işin sünnet olduğunu gösterir mi? Ee, takdir ve tasvir olur. Bu da bir sünnetin bir çeşidi midir? Yani sünnet tarifinde Bazı var mıdır? bunu şey yapar ama bundaki asıl mana, Kur'an'a Kur sünnete ters düşmeyen bir şeydir çukut etmiş de bir şey dememiş de yapılmasına yanında yapılmasına bu takrir ve tasvipdir. Yani Kur'an-ı Sünnet'e ters değil bu. Evet. Çünkü Kur'an-ı Sünnet'e ters olsaydı mutlak bir şeyler derdi. Demesi gerekirdi. Evet. Ölüm adına kurban kesmek veya ölmüş babası için çocuğunu kurban kesmesi sadaka olur mu? Çocuğunu? Yani siz vefat ettikten sonra Sayid'in sizin adınıza kurban kesmesi. Caiz midir, sadaka olur mu? Geçen bir de kim sordu bunu? Sen mi sordun? Soru deyince aklına ben mi geliyorum hocam böyle? He? Bir soru deyince aklına ben mi geliyorum böyle? Mümkün. Çünkü tutma bazı şeyler var. Ama borç olursa borç olarak üzerinde kalmışsa onun dışında nafaka, sadaka yapabilir. Şimdi e, tabii bir koyun kesip birilerine ikram edebilir. kurbanda mı? Bakmam gerekiyor. Ali radiyallahu ammhiya Allah Resulü'nün bir sözü var. Ha onu ben sordum. Ha işte. Ama yapılmaz. sen başka bir şey bununla ilgilendirdin. Onu ben sordum. İşte Ölümünden şey. sonra diye. Demek ki hani... hatırlıyorum. Yaz oraya. Şöyle bak arkadaş. Yaşlı diye bizi de unut karı yaratacaklar <gülüyor> ha. Ölmüş birisinin oğlu kurbanda babasının yerine kurban kesebilir mi? Değil mi? Soru böyle. <gülüyor> Sat bin Muaz'ın ölümüyle arz sarsılı diyor ya hocam. Evet. Zahiri manada mı alacağız? Herhalde. Ya yani bu şöyle denilemez mi? Sat bin Muaz o kadar yüce bir insan ki o anlatılmak istenmiştir burada. Allah Resulü öyle dediyse öyledir. Bu Esma-ül ile ilgili 99 tane kim ezberlerse. Yok. 99 ismin yazılı olduğu Tırmızı'daki hadisin zayıf olduğunu zayıf. biliyoruz. O doğru. Tam, e, galiba Leyla Hoca'ydı. Hanıma demiş ki hadis zayıf olsa da, demiş? O isimler demiş. Allah'ın isimleridir demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama oradıkken bunları ezberlerse cennete girer. Şeklinde var. Ona zayıf ona sahih dersen bunu da tahsiye etmiş olursun. Ama bu isimler farklı ayet, vadislerde var. Doğru. O zikredenin hepsi var mı hocam? Ha? Tam hatırlamıyorum ama benim bildiğim var. Hı. E varsa o zaman ezberlesin hocam. Şimdi ama ezberleme sözü sahipteyim değil. Hı. O isimlerin olması başka, ezberlemek başka. Buhardaki sen irtibatlandırılamaz mı? Buhardaki hani Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Ha. Kim onları sayarsa tarzındaki sen o <gülüyor> birleştirilemez mi? Yani o 99 ismin kasıt budur denilebilir mi? Medenlere bakmak gerek. Buhari'nin rivayet ettiği Hazreti Ömer'in mimber üzerinde secde ayetini okuyup da minmerden inip secde etti. Onunla birlikte cemaatte secde etti. Daha sonraki Cuma'da yine secde ayetini okudu. Cemaat onunla birlikte secde etmek için hazırlanmışken şöyle dedi. Ey insanlar ağır olunuz. Allah bu secdeyi üzerimize farz olarak yazmadı. Bizim isteğimizle secde yapmamız hali müstesnadır. Duydunuz mu daha önceden böyle bir açık oluyor? Ömer Ömer'in benden indiğini duydum. Ama ikinci lafızına. Neyi soruyor Yani her anda secde edilir. Ya burada secde etmemiş diyor ikinci anlatımda bu sefer Ömer. Ey insana ağır olunuz. Allah bu secde üzerimize farz olarak yazmadı. Demiş. İnsanların farz zannedeceğinden bunu yapmış olabilir. Mesela zaten de, öyle. Zaten secdenmiş birisine farz demiyoruz böyle. Allah Resulü secde etmiştir diyoruz. Biz de secde ediyoruz. Son bir hadis daha var hocam. Resulullah Sallallahu Aleyhi sellem şöyle buyurdu. Cibril bana Beytullah'ın yanında iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birinci de öğleyi gölge ayakkabı bağı kadarken kıldı. Sonra her şey gölgesi kaderken ikindi kıldı. Sonra güneş battı ve oruçlunu orucunu açtığı zaman akşamı kıldı. Sonra yatsıyı şafak kaybolunca kıldı. Sonra şafak söküp oruçluya yemek haram olunca sabahı kıldı. İkinci sefer öğleye bir önceki günün ikindi vaktinde her şeyin gölgesi kadar olunca kıldı. Sonra ikindiyi her şeyin gölgesi kendisinin iki misli olunca kıldı. Sonra akşamı önceki vaktinde kıldı. Sonra yatsı gecenin üçte biri geçince kıldı. Sonra yeryüzü ağırınca da sabah kıldı. Ve Cibril Aleyhisselam bana yönelip, Ey Muhammed bunlar senden önceki peygamberlerin vaktidir. Namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır buyurdu. Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet ne Burada ne soruyorum? Ee, diyor ki burada en son cümlede Cibril Aleyhisselam Ey Muhammed bunlar senden önceki peygamberlerin vaktidir. Namaz vakti de bu iki vakit arasında kalan zamandır. Bizden önceki peygamberlerde namazları bu vakitlerde kadarlardı ve beş vakit kılarlardı. Öyle mi? Beş vakit. Beş vakit mi diyorum? İşte hadiste beş vakit namazın tarifi yapılmış. Sabah öğle ikindi, akşam yatsı. Bakayım. Yazı küçük gelebilir hocam. Şöyle. gelip beş vakitten daha fazla emir olunmadı ki. Hep geri döndü Allah Resulü 5 indi. Tabii. Ama şunlara da kamdanı koy mevzuyu da yaz altına oraya at. Bu kadar yeter. fazla de tam şimdi sen hepsini istersin. Yok tamam, bitti sorulacak. Bunu da yaz. o <gülüyor> zaman. Mert gelip gidiyor mu hocam? Ha? Mert gelip gidiyor mu diyorum? Görüşüyor Mert. musunuz? Bir gelecekti. O gün nereye gidiyordum ben? Gelemedi. Ondan sonradan bir daha şey yapmadı. Biz biraz samimi olduk onlarla. Ailecekti. Güzel. Gelip gitmeye başladık onlarla. Çok güzel. Hanım da zaten Leyla hocanın dersine gidiyordu. Evet. O da vesile oldu. Böyle gitmiyor değil mi? Yok gitmiyor. O da kendi kendine, kendine bir an. Şimdi insan su içti, bunada küsmez, değil mi? Küser mi? Yok. Küsmez. Ha hoşlanmadığın bazı şeyler olabilir. Ama oraya gidip gelmende bir fayda varsa mutlak olur. Git gel söyleyeceğini yine söyle. Evet. Bunu sanki biraz Osman, Cemal, Fatih bunu dışladılar. bundan hiçbirisinin yapsından hoşlanmıyor. Ama açıkça da söylemiyor ha. Kendine ediyor böyle. Aslında yani Türkiye'ye baktığın zaman öyle insanlar da kolay çıkmıyor yani. Mert abi gibi. Tabii. Falanca gibi, filanca gibi yani. Belki o seviye gelene kadar neler geçiriyorlar? Yani. İşte şeytan artık nasıl giriyorsa ona bir şekilde giriyor. Havalar estiriyor. size nasihat edeceksin de çok garip. <gülüyor> <gülüyor> en azından ben ona faydalı olabilirdim. Cemal'e Osman'a faydalı olamam artık. Ama ona faydalı olabilirim, istifade edebilirim. Peki siz hiç yanaştınız mı hocam? Evet. Siz, siz hiç böyle yanaşıp teklif ettiniz mi? Bir şey yap hani yapalım Evet. Belki sana Kur'an okumaya geldi. Bir hafta devam etti bıraktı. Ben ne yapayım? Ne bileyim hocam bazen sizin söylemeniz etkili ya yani Niye gelmiyorsun? Niye gelmedin? Tamam da mert gibi birisi artık bu gibi sözler denilmemeli. Ha denilir. Denilir ama her zaman bunun beklentisine de girmemeli. E kimse beni aramıyor. Arama zorunda mı ya? Sen gidip dinini öğrenmen zorundasın. Değil mi? Tabii ki. Bilmiyorum. Ben... İstanbul'un yani genel hakkındaki da ki kan pek hoş değil. Burada herkes 200 görüyor kitap buradan. Talebeler gelen giden. Tedavü. Cumartesi'ne gelebilir aslında. Ha? Hani mesela diyelim Aksaray'a gitmiyor. Muril diye. Hanım telefon açtı Leyla Hoca'ya. Hocanın dersinde bayanlara bölme yapıldı dedi. Ben gideceğim dedi. İstersen sen de gel falan dedi. Bilmiyorum belki bundan sonraki şeylerde gelebilirler gelebilir. O çocuğu da bırakmıyor. Ona dedim ben ya haftada en azından bir iki kez ben buradayken bu çocuğu getir. Bu istifadesi. Bir şey diyemezsin. Yani benim prensitim bu diyor. Ne tipisin karısın? diyemeyiz. Ama o çocuk hizmet eder. Bedelliği aynen çıkarmıştır hocam. Heh? Bedelliği aynen çıkarmıştır. Aynen mi çıktı? Bir, bir yaş düşürmüşler sadece. Yazık. Otuz bini kim verir ya? Değil mi? Yerler hocam. Zenginler verir e, e, zafer. Harcayacak yer arya. Yani. <gülüyor> Fazla faydalanan olsun istemediler herhalde. Efendim? Fazla faydalanan olsun istemediler herhalde diyorum. Garibantı o ya. Sen diyor ölünce bunlardan aldığımız parayı sana vereceğiz. Allah. Muhalefet indirmesini çok söyledi ama... Bakalım. Muhalefet hep hükümetin zıddına söylüyor. Halbuki kendileri parayı şuna şuna vereceğiz diye önceden diyorlardı. Git Allah seversen böyle muhalefet mi bulayım. Yani Erdoğan hükümet yaptım demesin bununla. Allah'a kendisiye vermesin böyle muhalefet. Değil mi? Niye? Onlar memnun hocam hayatımdan. Erdoğan. mı? Tabi yani bu muhalefet Tabii nasıl bu rakip rakip olmuyor? Yanlışlarını da kimse söyleyemiyor bu sefer AK Parti'nin. Daha onu faul yapan bir muhalefet var. Evet. Adam hala ne hem de pas veriyor Erdoğan'a. Git at diyor. Garip değil mi? Çok aslında Türkiye için, bizim için iyi bir bu Erdoğan'ı zorlayacak adamın olması daha güzel olur. Tabi hatalarını tenkit edilmesi gerekir. Putine benzetiyorlar. Putine benzetiyorlar Tayyip'i. Neden? Demokrasi olmasına rağmen tek adam pozisyonuna giriyor ya. Aslı, aslı kestiği kestik o yüzden. Halk onu istiyor sen. Neresi bunun diktatörlükte kadar? Halk istiyor. Ve de iş yapıyor. Ve bence bir kere daha dursun. Yani, yani CHP yere serilene kadar. Zaten Selim çözeceğim senelerden beri iktiden oldum var.